Ağzı Allah'tan Şeytan'ı radim. Bismillahirrahmanirrahim. ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve n'ağzı ve min sijat Men ve men yudlil falahadillah. Ve ışhedu an la ve tehu Ve ışhedu an Muhammedan ve ve khayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalanetin fî'n. İli emretmek ve kötülüğü yasaklama hususunda A'raf suresinin 164. ayetinde 166. ayetine kadar olan bölümde Allah azze ve celle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 Şüphesiz ki Allah Teala bir toplumu cezalandırınca marufu yani iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya çalışma farziyetini hakkıyla ifa edenler, yerine getirenler kurtulacaktır. Bu ayetten anlaşılığına göre bu anlaşım, bu ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim Cumartesi günü hürmetini ödünün haramlığını çiğne, çiğnemeyen ve bu günahı işleyenleri men üçüncü grubun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 Allah'ın kendilerine nimet verdikleri peygamberlerde, Adem'in zürriyetinde, Nuh ile beraber taşıdıklarımızda, İbrahim ile İsrail'in nesrinde hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara çok esirgeyici Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra arkalarına öyle kötü bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular, işte bunlar da azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır.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 ortaya koyanlar. Yani Allah ve Resulü tarafından kendilerine herhangi bir emir verilmedi halde kendilerinden Allah'a yakınlaşma yolları ihdas edenler, ee, yapmadıklarını söyleyen kimseler ise bunların ifhastan uzak, nifak bir nifam bir sıfat, nifaktan bir sıfat üzere hareket ettiklerini ifade ediyor. Ahlaken çökertilmiş, bozuk bir toplumda yaşayan kişi eğer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 değişmeyen tabiatı haline geldiğinde ehl kitaptan İslam ümmetinden uzak kalması e, İslam ümmetinin elli kitaptan uzak kalması istenmiştir. İşte onların bu tutumu bize münkeri nehyetme görevini terk edenleri bizzat onu işleyenin makamında olduğu gerçeğini göstermektedir. Allah Hazreti Celle az önce okuduğum bu ayette bunu e, ifade ediyor.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 Ümmetin ıslahı demek olan bu görevi terk edip bundan yüz çevirdiğinde İslam ümmetinin de tıpkı İsrail uğradığı akıbet gibi Allah azze ve celalinin gazap ve kınamasına maruz kalacağını teyit ediyor. Şüphesiz ki Allah azze ve celal hiçbir kimseye mücerret zatından dolayı düşmanlık beslemeyip yaptığı iyiliklerine karşı buz yapmadığı gibi onun iyiliklerinden nefret etmediği gibi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 ve şeriatı onaylamadığı her şeyde solgun ve yenik bir vaziyetteydi. Nebi Ali sıratu vesselamın en yüksek düzeyde din İslam'a daveti yürüttüğü gibi bu din aynı şekilde gücümü en yüksek seviyede sarf ederek bu ümmetin ıslah ve eğitimini üstlenmemi de benden istemektedir buyurmuştur. Perzevan merdesi sıratu vesselamın vefatından uzun bir zamana kadar her şeyden arınmış bu temiz asrın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 Dinlerine bağlı bu uğurda gelen eziyet ve işkencelere karşı sabrederlerdi. Bu ümmetin son nesli dini dost doğru yaşar, ona sımsıkı sarılır, şerri, fasıklığın, kargaşanın, küçük ve büyük günahların ortaya çıkışına, bunların ortaya çıkmasında yegane hakim Allah'a itaat üzere sabrederlerse, aynı şekilde başlangıçta olduğu gibi onlar da garip kimseler durumuna düşeceklerdir. İşte o vakit bu neslin yaptığı çalışmalar sadece İslam için olmuş olur. Tıpkı bu ümmetin en başında o sahabe toplumunun e, mücadelesinin sırf İslam için olması gibi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu diyenin içinde doğduğu toplumca garip karşılandığı gibi günün birinde tekrar başladığı gibi garip karşılanacağını, tekrar bu hale geleceğini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 en önemli görevi üstlenmişlerdir. Yolunu kaybedenler, nebiler ve peygamberler vasıtasıyla doğru yolu bulduklar gibi, bu gibi davetçiler vasıtasıyla da hakkı ve doğruyu bulurlar. Bu nedenle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların şeriat ve sünnetten bozduklarını düzeltmeye çalışanlardır diye de vasf kalpleri. Bu da Tirmizi'nin rivayetinde gelen bir ziyade.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 yanında hiçbir kimsesi olmayan tek başına kalın garip bir kimse gibiydi. Yine garip olduğu güne dönecek. Yani son zamanda Müslümanlar azalacak, hakiki Müslümanlar azalacak, garipler gibi olacaklar. Ne mutlu o garipleri. Yani İslam'ın doğuşuna yaşayan o garip Müslümanlar nasıl ki cenneti hak etmişler, sonunda onların durumuna düşen garip Müslümanlar da cennete girmeye hak kazanacaklardır.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 husu e, açıklıyor. Muhaddislerin açıklamalarına bakılırsa galip muhacirlerdir. Bu kelime tek başına doğru bir ifadeyle galiplik, işkence ve zulüm olarak ifade ediliyor. Bu mefhum tarihin derinliklerinden bakıldığı zaman görülür ki hak taraftarlarında ilk cemaatin üzerinde Yürüdüğü yolu mahrem yol şeklinde tasavvur etmek mümkündür.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 dinimden, sünnetimden yüz çevirdikleri, onların bozmuş oldukları şeyleri düzeltmeye çalışan, ıslah etmeye çalışan kimselerdir. Diğer rivayette sünnetimi yaşatanlar ve insanlara öğretenlerdir buyruluyor. İşte bizim tıpkı sahabelerin kendi asırlarında olumsuz, kendilerine karşı e eziyet içeren,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 politikası izlemişlerse aynı şekilde hareket etmek gerekir. Onlar insanlara anlayacakları şekilde hitap ediyorlardı. Bir Yahudi ile bile mesela İyaz bin Himar el-Mücaşi radıyallahu an bir Yahudinin kendisine şarabın hükmünü sorması üzerine aralarında şöyle bir e, konuşma geçiyor.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 Toplumla bu şekilde bağlarını koparan bir insan, Allah Resulü'nün sünnetinden bozulanları ihyâ edebilir mi? Edemez çünkü alıcılar kapanmıştır, tebliğin önü tıkanmıştır. Ama Allah Resulü sünnetimi yaşatanlar ve insanlara öğretenlerdir diyor. Bu vazifeye üstlenmek gerekiyor. İmam Evzai, Allah rahmet eylesin, bu hadisle ilgili olarak şöyle diyor.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 eğer arzu etsin, evet mümin her yönüyle açık seçik bir şekilde bu hayatı arzuluyorsa, cahilleri ve bidat ehlinin etkisinde kendi etkisi altına almaya alıştırsın. Onların kendisine karşı hücumlarına, kendisi, kendisini hiç yerine koymalarına, yani onu e, hiç yerine koymalarına, insanları kendisinden nefret ettirmelerine <gülüyor> ve halkı kendisinden uzaklaştırabileceklerine hesaba katarak alışık ve hazırlıklı olmalı.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 yani kötülüğe iyilik, iyiliğe kötülük gözüyle bakan şeytani bir toplumu bu sapık anlayışından vazgeçirmeye çalışan İslam davetçisi gariptir. İmni Kayyemel Cevziye, Allah rahmet eylesin, e, Medar Cüs Salikin kitabının üçüncü cildinde garipleri bu şekilde açıklıyor. Dinin garipliğiyle ilgili olarak verilen bu bilgiler, onu olumsuz görenlerin iddialarının geçersiz olduğunu, ve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 onun getirdiği iman ülkelerine inanır ona hiçbir şüphe isnat etmez arzu ve şehvetlerin kirletmediği bir amel olarak da sünnetle amel eder İbn-i Allah rahmet eylesin şöyle diyor Hasan el Basri, Yunus bin Ubeyt Süfyan-ı Sevri, Fulay bin İyaz gibi ulemanın dedikleri gibi kamil sünnet şüphe ve aşırı arzulardan uzak olan yoldur bugün elhamdülillah ee, diğer fırkalara baktığınız zaman, hatta kendilerini selefe nispet eden e, bazı fırkalar dahi var günümüzde fakat selefin yolundan ayrılar. Ee, bunların içerisinde e, sünnete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir sünnetini küçük görmeden her sünnetini sahiplenir.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 ameli olarak hayatlarına geçirmeleriyle ispatlayan insanları. El sünnet ve cemaat. Yani galipler. Kurtuluş fırkası diye kabir Evet. Burada bırakalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ve bihamdik ve eşreden la ilahe illan tevahdek ve estağfurike ve tubilek soru sormak isteyen kardeşimiz varsa hocam inşallah benim bir sorum olacak mı? şimdi <gülüyor> bu sorumlulamak adına değil de sorularla karşılaştığımız için soruyorum ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Kur'an-ı Kerim'in musaları e, bir araya neden toplanmadı da Allah Resulü vefakından sonra Hz. Osman döneminde yanılmıyorsam toplandı bunu bir karşımızdaki insan nasıl izah edebiliriz yani bunu, bunu izah nasıl yapmak lazım doğru bir şekilde yani bunun bir araya getirilmesi, Kitap ne bakımdan sorun oluyor? Yani neden Peygamber hayattayken toplamda da Peygamberin ölümünden sonra toplandı diye böyle bir soruyla karşılaşıyor. Sorun mesela şöyle oluyor hocam, yani bazen inkar ediyorlar, Kur'an'da yazılan mesela, diyorlar ki kim cennete gitmiş gelmiş. Diyorsun ki Kur'an, Kur'an diyor Peygamberden sonra yazılmış. Mesela bazı müslimler bile diyor yani sonradan Sizin bilim adamları yazmıştır mesela onu yani peygamberin bize kendisi de yazmamıştır diye şey yapıyorlar. Abimizin Bundan anı. dolayı mı? Evet. evet. Şimdi bir kere e, eğer buradaki şüphe Kur'an-ı Kerim'in beşer kaynaklı olmasına dair ise e, Kim Kim bu ayetleri yazmışsa, onun olağanüstü bir şey olması lazım. Çünkü 1400 sene sonrasına ait bilgiler veriyor. Mesela bir insanın yaratılışı, e, hava basıncının göklere yükseldikçe azalması ve da pek çok mucizeler. Edebi açıdan da o şekilde. Bunun bir kere e, insan ürünü olmasının imkansızlığı ortada. Yani pek çok mucizesiyle bunun beşer üstü bir şey olduğu açık ama ben şunun için sordum, yani bundaki gaye ne? Eğer bidatlere bir kapı aralamaksa bu, bu sorudaki gaye, onun cevabı farklı. İnanç meselesi geliyor mu yani? İnanç Bana da öyle sordular birkaç kez. Yani Allah Hazreti'yle zaten kitabında meydan okuyor, onun bir ayetinin benzerini getirin diyerek. Eğer sözünüze sadıksanız, bu, bunun beşer sözü olduğunu iddia ediyorsanız, onun insanlarınız ve cinleriniz toplansa, bir araya gelse bir tek yazamaz, diyor Allah ın. Yani kıyamete kadar mucizesi devam edecek bir kitap.